İnna hayra'l hadisi kitabullah ve وَخَيْرَ hadiy hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri وَكُلَّ ve بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ve وَكُلَّ bid'atin فِي ve kullu dalalatin fi'n مِنَ النَّارِ Allahu ve iyyakum Bildiğiniz gibi Allahu azze ve celle Adem aleyhisselamı yaratıyor. Onu topraktan yaratıyor. Ve Adem Aleyhisselam'dan da havayı yani onun eşini yaratıyor. Sonra bu ikisinden bu ikisinden onların neslini devam ettiriyor. Dünkü yapmış olduğum sohbeti de altyapı olarak kabul ederseniz Nispet edilen bazı arızalar, uydurularak nispet edilen bazı arızalar bizim ta baştan meseleyi ele alıp denge kurarak gitmemize mani oluyor. Mesela bizde denilir ki, bunu kadına bir noksanlık olarak nispet edebilmek için. Hava önce ifsad edildi. Şeytan onu ifsad etti. Havada Adem'i ifsad etti derler. Halbuki sahih olan nispetten Allahu azze ve celle havayı özek kemiğinden yaratmıştır diyor. Burada vermiş olduğu örneklik şu. Özek kemiği eğridir. Onu katiyetle doğrultma çalışmayın. Doğrultursanız kırarsınız. Onlara iyi muamelede bulunun diyor. Şimdi insan Aten nasıl yaratılmış bu dünyaya gelmiş ise bunu kabullenme zorundadır. Çünkü bu Allah'ın onun için tercih ettiği şeydir. Hiç kimsenin bu mevzuda zerre kadar itiraz etme hakkı yoktur. Burada kadının eye kemiğinden yaratılması, öcek kemiğinden yaratılması bir noksanlık değil. Ama kadın tabiatını anlatan bir nas var. Onu doğrultmayın. Onun tabiatı böyle bu vücutta o kemikler doğru olsaydı zannedersem her harekette de batardı. Değil mi? Onun öyle durması onun güzelliğidir. Onun kendi yapısına münasip olan. Doğrultma kalkmayın. Çünkü böyle olması gereken bir şeyi doğrulma kalkarsanız hem tabiatını azittir, hem de onu kırarsınız çünkü doğrulmaz. Onun öyle kalması gerekiyor. O zaman onlara devamlı nasihat edin iyi muamelede bulunun diyor. Buradaki nasihat doğrudan doğruya erkeğin kendisini muhatap ediniyor. Buradaki söz erkeğe dönüktür. Onlara hoş davranın iyi muamelede bulunun, devamlı nasihat edin. Neden? Devamlı nasihat edilmeye muhtaçtır. Hoş, her insan nasihat edilmeye muhtaçtır. Ama burada nasihat edilmede öne çıkan kadındır. Neden? Ona göre bir nasihat mevzu bahis edildiğinden. Anladınız mı? Nasihat derse kimin ihtiyacı? Herkesin ihtiyacıdır. Kadın erkek. Ayırt etmeden. Hem de Allah Resulü'nün hadis-i şerifte dediği gibi İnne dine nasiha. Din nasihattır diyor. Herkes için. Ama burada kadına yaratılışını anlattıktan sonra onun için istenilen nasihat has bir nasihattır. Bu böyle bilinmeli. Burada muhatapta erkektir. Erkeğin hoş davranması gerekiyor kadına. Sonra vaka olarak meseleyi bildiğiniz gibi Araf suresinde diyor ki Adem'i yaratıp melekleri ona secdeye emrettikten sonra avanın yaratılışı ve cennete konuluşları. فَوَسْ وَسَلَهُمَا شَيْطَانُ Burada şeytan ikisine de vesvese verdi. Hem Adem'e hem de havaya. Sadece havaya değil. لِيُبْ <gülüyor> دِيَ Mavuriye onlara min sevatihima. Onların kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için. Wa waqala, manha kuma rabkuma an hadi Bildiniz mi Rabbiniz? Neden size şu ağaca yaklaşmanızı yasak etti? Ama bunu bir kasıtlandı. Onların ayıp kapalı yerlerini birbirlerine göstermek açtırmak için bu vesveseyi verdi. Bildiniz mi Rabbiniz neden sizin bu ağaca yaklaşmanızı yasakladı? İlla entekûna melekeyne. Sizin iki melek olmanızı istemenizden. Çünkü bu ağaca yaklaşır ondan yerseniz iki melek olacaksınız. Veyahut ev tekuna minel halidin. Ve da bu meyveyi yedikten sonra ebedi cennetlik olacaktın Ebediyen orada kalacaktınız. Bunu önlemek için sizin o ağaca yaklaşmanızı yasakladığı. Burada şimdi anlatılmak istenilen şey insanoğlu kadın ve erkek. Hayatta ne gibi bir sorunla karşılaşırsa karşılaşsın o sorunun öncelikli olarak mutlak faili, insanı ifsad etmede kendisine ruhsat edilen, ruhsat alan, müsaade isteyen şeytandan olduğunu bilmek içindir. Ha, bununla şunu da yapmayacak, yaptığı her şeyi onun ayıbından, sorumluluğundan kurtulmak için şeytana da yüklemeyecek. Biz ne yapalım? O yaptı. Ben ne yapayım? O yaptı. Dememe kaydıyla ne gibi bir sorunla karşılaşıyorsa eşiyle kendi arasında, ailesiyle kendi arasında, çocuklarıyla kendi arasında, komşuları ile kendi arasında ne gibi bir sorun varsa iyi bilmelidir ki bunun şeytanın tarafından ortaya atılan, ortaya sokulan vesvese desise hangi maksatlı olursa olsun şeytandan olduğunu bilmesi gerekiyor aynen Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine dediği gibi. Hani en sonunda yaptıklarına pişman olunca bugün size hesap sormak yok. Belli ki bunu aramızda çıkaran, bu fesadı çıkaran şeytandır diyor. Ha, Şeytan da durup dururken gelip insanı ifsad etmez. Neden? Çünkü ayeti kerimede de zikredildiği gibi şeytan Adem'e secde etmeyip Allah'a isyan ettikten sonra bir secde etmeyişiyle isyan ettikten sonra diyor ki madem buna sebep ben azgınlardan oldum, benim azmama sebep oldu bu, o zaman bana müsaade et kıyamete kadar Allah'a diyor, ben bu insanoğlunun önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden, altından gireyim onu ifsad edeyim diyor. Bu ne anlama geliyor? Öyle bir düşmanla Karşı karşıyayız ki katiyetle kullanabileceği hiçbir meseleyi atlamaz. Bunu boş ver, Bir dahakini kullanırım demez. Senden hangi fırsatı ele geçirdiyse seni ifsad edebilecek, senin imanına zarar verebilecek, seninle bir ikinci Müslümanın arasını açabilecek ne gibi bir fırsatı elde ederse ettin, şeytan onu mutlak kullanır. He, hem de Sağından bekleme, oradan gelecek diye. Solundan gelebilir. Oradan bekleme sadece, önünden gelebilir. Arkandan gelebilir, üstünden gelir, altından gelir. Bu ne anlama geliyor? İfsadıyla insanı ifsad edebilmek için her şekilde yaklaşır. Bu mevzuda daha geniş bir malumat. istediğinizde İbn-i Kayyim Cevziye'nin Rahimeullah, Şeytanın Tuzakları adı altında bir kitabı tercüme edildi. Yani, Şeytan o denli insandan sudur eden fırsatları kullanır ki öyle bir desiseye nasıl sebep olduğunuzu siz bile düşünemezsiniz. Yani öyle bir desiseye sebep olursunuz ki sizden o fırsatı elde eder, onu kullanır, size gelip dese ki senin yaptığın şu şeye sebep, ben bunu kullandım, böyle oldu dese siz bile buna hayret edersiniz. O zaman Kur'an'da da buyurduğu gibi ileride gelecek, bu sizin dikkat edin, düşmanınızdır diyor. Sakın ha buna aldanmayın. Buna kanmayın. Buna fırsat vermeyin diyor. Hı. Araf suresindeki bu ayetten başlarken önce ne yapıyor? Bildiniz mi bu ağacı Rabbiniz size neden yasakladı? İyi dinleyin. Sizin iki melek olmanız ve ebedi cennette kalmamanız için bunu yasakladı. Çünkü bunu yerseniz ya iki melek olacaktınız ya ebedi cennetlik olacaktınız. Sonra ve qasama huma inni lekuma lemin lemin nasihain. Yemin ediyor ikisine de. Kasem ederek diyor ki iyi bilen ki ben size sadece nasihat eden birisiyim. Nasihat edenden başkası değilim diyor. Düşünün yemin ediyor hem de Allah ondan yasakladıysa temel bir kaydı olarak mutlak bizim için kötüdür. Ona bulaşma, ona dokunma, ona yakın olma. Her ne kadar görünüşünde büyük bir günah, büyük bir şey olmadığı görülse bile onunla gidilen, onunla ulaşılan daha büyük bir günahın kapısını açmıştır senin için. Çünkü gördüğünüz gibi şeytan cidden desastır. Hakikaten fettandır. Yani desiste çıkaran, fitne çıkaran ve öyledir ki kan mecralarında, damarlarda sessizce dolaşır. İnsanın içinden bazen denilir ya, bendeki dürtü beni buna teşvik etti der. İnsan bile o dürtünün neyi ne zaman dürttüğünü, hangi istikamette doğru ittiğini fark edemez. O zaman bu denli desisenin, fitnenin ortasında, kuşatılmış olduğu bir ortamda o kadar çok dikkat etmelidir ki ilk desiseyi anlatıyor. Allahu u ve Celle devam ederek diyor ki şimdi, sakın ha diyor. <Sessizlik> ya beni Adem la yeftinennekumuş şeytanu kana ahraca ebeveikum minel cenneti yenz o anhuma libasahuma li yuriyahuma soaatihuma sakna diyor ey ademoğlu şeytan ananızı babanızı aldatıp ifsad edip ayıp yerlerini açtırıp soyduğu gibi ve onları cennetten çıkardığı gibi siz de çıkarmasın diyor şimdi Adem ilahavayı böyle bir isyana sürüklerken teşvik ederken Neyi kullanıyor? Hilabazlığını kullanıyor. Bildiniz mi bu size neden yasak kılında? Bazen şeytanın tipinde gelmez desiseler. Yani şeytanın yaptığı üslupta bizzat ondan sudur eden üslupla gelmez. Bazen onun avaneleri, onun kadar bu desiseyi beceremeyince daha net ifadeler gelebilir. Şimdi şöyle düşünün. Birisi sizin tesettürünüzden konuşuyorsa, açılma sizi teşvik ediyorsa, şimdi oturup bunu düşünmeniz gerekir. Şeytanın bile Adem'le, havada onları ifsad ettiği ilk şey onların elbiselerini soymak oldu. Ve o isyana sebep onların cennetten, onların cennetten çıkarılmasına sebep oldular. Sakın ha bizi uyarıyor. Şeytanın Ananız, babanız yani Adem'le havayı ifsad edip elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de soyup cennetten uzaklaştırmasın. Yani girmenize mani olmasın. Şeytanın bütün gayreti bu. O zaman bununla bir öncelik mevzubahisse yani melekler Adem'e secde etmekle olunuyorlar, deneniyorlar. Arkasından Adem cennete konuluyor hava ile beraber sadece bu ağaca yaklaşma, bu sözden imtihan ediliyor. Buradan nedeni denmiyor, denmesi gerekmiyor. Allah'ın buna yaklaşmayın demesi yeterli. İnanan birisi şimdi şöyle düşünmeli. Allah bize, Müslüman kadınları kastediyorum tabi erkeklerin de kendine göre ölçüleri var. Tesettürü emretmişse neden tesettür vardır? Bir sürü zahmetini, meşakkatini zikrederek şeytan bunu zikretmedi. Bu ağaçtan neden yasaklandınız biliyor musunuz? Bu ağaçtan yerseniz ya iki melek olacaksınız ya ebedi cennetlik. Bunun için yemenizi istemedi, yaklaşmanızı istemedi diyor. Ama bakıyorsunuz bize gelen desinseler, Havayla Adem'e gelen desiselerden daha açık, net geliyor. Yani bunun şeytandan olduğunu anlamamak mümkün değildir. Bunun şeytandan olduğunu anlamamak mümkün değildir. O zaman Allah'ın emrettiği bir şey genel anlamda kullandığınızda neden yasakladığını, haram ettiğini illa bilmek gerekir mi? Gerekmiyor. O zaman en samimi iman, teslimiyet dediğimiz noktada çünkü biz Allah'a imanı, Resule imanı illa bize faydası olan bir şeyin emredilip yapılması, illa kötülü olan bir şeyin yasaklanıp ondan uzak tutulmamız şeklinde anlamıyoruz. Öyle ama o yasaklamış da vardır bir hikmeti. Eğer o emretmişse, yapmamızı istiyorsa bunun da vardır bir hikmeti. Böyle düşünmek gerekiyor. Neden? Eğer bunu Allah'a ve Resulüne karşı kullanmazsa, öyle oluyor ki insanlar, alimleri, hocaları için o bir şey dediyse vardır bir hikmeti diyor. Onu sorgulamıyor. Öyle mantık yürütüyor ki, mesela tasavvufta var bu, şeyhini içki içerken görsen bile sakın sorgulama diyor. O senin gördüğün şekliyle içkidir diyor. Ha birisi buna kılıp hazırlayarak söylüyor bu içtiğin senin şarap değil mi haram değil mi diyor. Celalettin Rumiye bir tas da kasede buna ikram edin diyor içip baksaki ki bal şerbeti. Ha bu sahte hazırlanan bir kılıp. Eğer biz bu ölçüyü Allah için, Resulü için kullanmazsak Allah emretmiş de vardır bir hikmeti. Yasaklamışsa var bir hikmeti. Resul bunu emredip yasaklamış yasaklamışsa hikmeti vardır sözünü, biz onlar için kullanmalıyız. Ha, eğer neden yasaklandığına dair herhangi bir şeyde bir izah geliyorsa, o izahı söylemekten de sakınmayız. Ama burada ölçüler, şeytanın desisesi ve kullandığı fırsatlar insanı, insanı ifsad etti ve ilk insanda Adem ve Havadan da ilk ifsad ettiği şey, onu tesettüründen soymak olmuştur tesettüründen soymak olmuştur. Çünkü uyarıldık. Sakın ha şeytan ananızı, babanızı ifsad edip elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi size de bunu yapmasın diyor. Uyarılma ne anlama gelir? Uyanık kalmaya gerektirir. O zaman şeytanın doğrudan doğruya gelip sizin elbisenizi tamamen soymanızı istemez. Bunu yapmayacağını bilir. Şu eğer takip ediyorsanız medyayı Avrupa'daki bizim en büyük sorunumuz peçe sorunu oldu şu an. Ve Belçika'da ayın 22'sinde oylanacak, geçecek, geçmeyecek ve bütün Avrupa Birliği de bunu kobay olarak kullanıyor. Ha peçeyi de burka adıyla sü sürüyor medyaya. Neden? Burka dendiğinde akla Afganistan geliyor. Akla Afganistan geldiğinde de 11 Eylül hadisesi geliyor. Tesettürün masumiyetini Bulandırarak bunlar bu tip insanlar diyerek peçeyi ama sorun peçe değil oradaki Müslümanların yüzde kaçı peçe kullanıyor yüzde onu peçe kullanıyor yüzde doksanı değil ama bunun üzerinden başörtülü bir öğretmenin okulda öğretmenlik yapmasına mani oluyor mahkeme müsaade ediyor arkasında belediye meclisi karar alıyor giremez diyor yönetmelik çıkardık diyor şimdi. Neden dünya tesettürün üzerine yoğunlaşıyor dersiniz? Neden Türkiye'de her şey bitmişti de bütün sorun bir buçuk metre karelik bir bezin üzerine yoğunlaşmıştı? Şimdi buna bir buçuk metre bez diye bakmayacağım. Benim yakınlarımdan solcu kökenli birisi dedi ki ya nedir ki bu bir buçuk metre bundan uğraşıyorsunuz şimdi bana diyor. Allah Allah bu söz bana mı denilmesi gerekir size mi? Neden bize? Ya uğraşan sizsiniz dedim. Bir, bu, bir buçuk metrelik kumaşta ne varmış? Devlet verirmiş sistem değiştirilmiş, kan dökermiş. Bunu büyütensizsiniz biz değiliz. Ama bakın, küfür, İslam karşıtı bir şeyi büyütüyorsa, orada bizim anlamadığımız bir şey var. Biz İslam karşıtlarının tesettürü büyüttüğü kadar tesettüre önem verip büyütseydik, bu sorunlar çıkmazdı. Onlar kendilerine dönüp aksi bunu anlayabiliyor. Eğer genç bir kız neden yaşlı birisinin tesettürüyle meşgul olmuyor? Genç bir kız kapanıyorsa, okula gittiği halde örtünüyorsa bu onları çıldırtıyor. O zaman demek ki tesettür çok önemli. Ama öyle bir oyuna geldik ki biz, öyle bir oyuna geldik ki biz nasıl bu oyuna geldiğimizi maalesef o pisliğin içerisine düşüp bocalanmaya başladığımızda hissettik. Bunu bize bir başörtüsü, e, türban diye yutturdular. Türban Latince bir kelime. Atırlardı. Biz buna başörtü deriz. Çember mi dersiniz, tülbent mi dersiniz? Ne derseniz deyin bizim dilimizdeki bunun adı bu. Neden La, yabancı kökenli bir kelimeyle bunu sundular? Bu bir. tekrarla da türbanı bize kabul ettirdiler. Şimdi bu şeytanın desiz çünkü bu kelimeyi ilk ortaya atan eski ilk yok başkanı olan İhsan Doğramacı geberdi geçenlerde. Bu adam bunu ortaya attı tuttu. Nasıl tutuşun? Türban, türban, türban dediler. Ana bizim için de tesettür türbandan ibaret oldu. 28 Şubat sürecinden önce güzel hanım hanım kapananlar türbana yoğunlaşa yoğunlaşa Elbise gitti, kısaldı, altta pantolon, streç dedikleri sık şeyleri giymeye başladılar. Yani şu an türban serbest deseler geriye ne kaldı? Hiçbir anlam kalmadı, bir sıkma baş kaldı. Bütün üzücü üzerindeki elbiseler teker teker belli, bunun adına tesettür diyor. Ama bu oyuna biz geldik bakın. Başörtüsü bir tesettürün tümü değil, başörtüsü tesettürden bir parçadır. Ha, eğer bu insanlar tesettürün üzerinde bu kadar yoğunlaşmışken, bak namaz kılan bir genç kızın namazına karışmıyorlar, orucuna karışmıyorlar, dinden konuşmasına da bir şey demiyorlar, ama onun görünümü bile onları rahatsız ediyor. Eğer bu mesele onları bu denli rahatsız ediyorsa, şeytanın da anamızı, yani hava anamızı ilk ifsad ettiği yer, onun elbisesini soymaktıysa, bunun önemli bir tarafı var çocuklar. Ha, bununla, dünkü size salık verdim, hani kadının kimliği diye derslerde, şunları takip ederseniz, sizi aydınlatacak çok mevzu bulursunuz dedim. Kadın kimliğini yakalamalı. Bu kimliği tespit etmeli. Çünkü cidden soyunmak, soymak bir desise isen, bunun aksi de en azından odur. Neden şeytan bundan başladı? Neden biz ikaz edilirken dikkat edin. Ananızı babanızı, babanızı ifsad ettiği gibi, soyduğu gibi şeytan sizi de soymasın diyor. Ha, neden kadın öne gelir bu mevzuda? Ha, bu sefer kimliğini kişisel, şahsi olarak tespit ettikten sonra kişilik kimliğin tespitinin yanında kadın o kişiliğinin tespitiyle bu toplumdaki yerini bulur bunu anladınız mı nerede siz nerede dersiniz kadın hem de erkeğin sadece kenarında daire olduğu bir ortamda neden ifsad etmek için neden erkeklerle uğraşılmaz neden onlara yüklenilmez neden onların herhangi bir sorunu gündeme getirilmez? Hemen zulmedilen kadın, eziyet edilen kadın, itilip kakılan kadın, kadın, kadın, kadın gündeme. Şimdi Osmanlı'nın en kötü ortamıyla, kadına yapılan muamele, en kötü ortamını kastediyorum. Ortamıyla Osmanlı'da kadına muameleyle, şu bizde Osmanlı'dan sonraki kadına yapılan arasına bir, bir arasına bir bakın. Osmanlı'da yanlış uygulanma sebebiyle, Türklerin kendi anlayışlarıyla uyguladıkları İslam, İslam'ın emrettiği, İslam'ın tavsiye ettiği kadına böyle davranmanız gerekir dedi İslam'ın emirleri değil. Osmanlı'nın kendi anladığı İslam'la kadına takındığı o kötü muameleyi bile şu ortamla bir kıyaslayın. O zaman belki erkeklerin sadece artılarıyla ellerinde dolaşan bir ise bile en kötü noktada şu an Araba tekeri, müstehcen bir kadın desmi. Balık konservesi, müstehcen bir kadın desmi. Bir şey yapıyor, kadın öne çıkıyor. Araba reklamında kadın, motor reklamında kadın. Kadın, ticari meta'nın en basit böyle her yerde kullanılan bir objesi oldu. Yani bir meta oldu, kullanılan bir eşya oldu. Kadına verilen ne ki? Eğer onlar kadını önemsiyorlar, ısrarlıca kadının üzerinde duruluyorsa demek ki bu toplum kadınla ifsad ediliyor. Neden? Bu toplumda ki bu toplumu biz bir bütün dersek eğer bütün olarak kullanırsa bu iki yarımdır. İki yarımdan birisi birbirini itemez. Birbirine ihtiyaç çok diyemez. İnsanı ikiye ayırın böyle başından aşağı bir yarısını değersiz kabul etmesi mümkün değildir. O zaman biz ferdin yarımını düşünürken toplumun yarısını da ele almanız gerekiyor. Ha, bir yarısı kadın, bir yarısı erkek oluyor. İkisi de birbirini dışlayamaz konumda ama bir toplumda kadın ipsade edildi mi o toplum bitmiştir işi. Eğer kadın ıslah edilmiş ise o toplum nedir? Ayakta bir toplumdur. Salih bir toplumdur. Her şeyiyle hak üzere olan, adalet üzere olan, doğruluk üzere olan bir toplumdur. Bunun için bakın şeytanın ilk hedefi de inan kadın olmaktadır. Çünkü erkeği de kadınla ifsad ettiği için, iyi dikkat etmek gerekiyor. Erkeği de kadınla ifsad ettiği için önce kadın, o zaman kişiliği tespit etmesi gerekiyor kadının. Bunu ister... Yani Allah'a inanma noktasını, hareket noktası kabul ederim. Allah'a inandığını söyleyen her kadını ele alın. Ama emirleri, nehirleri, yaşıyor, yaşamıyor onun üzerinde durmayın. İnanın kendisine bu toplumda bir kadın olarak nitelik kazandırmak istiyorsa o da kendi değerlerini bilme zorundadır. Yani bir değeri ne kadar itersen it. Mesela bir yerde sıraya giriyoruz. Önce bayanlar. Neden önce bayanlar eşittik? Kim önüne geçtiyse sıra kiminse o alsın, değil mi? Bak şimdi. Neden önce bayanlar? Neden bayanlara kibanda, kibar davranacak eşitte? Onlar kibar davranmıyor erkeklere. Hayır. Eşitlik de böyle gidecek şimdi. Eşitli, eşitliliğin mantıksızlık olduğunu kendileri bile biliyor. Eşitliği isteyen bir kadın kendisinin düşmanıdır. Şimdi eğer onları ölçü olarak alırsanız, menfilikli ölçü alın. Bu toplum illa kadın eşit olmalı diyorsa kadına bir düşmanlık var. Kadın hakları diyorsa kadına bir düşmanlık var. Orada kadının gasp edildiği bir yer vardır. Eğer kadın konuşularak, kelime olarak alınıp bir mevzuda zikrediliyorsa orada kadının ifsadı vardır. Ha, O zaman bu kimlik tanımında tespit ettiği ölçüleri, yani sadece Allah'a inandığını söylüyor ama Kur'an'a yakınlığı yok, sünnete yakınlığı yok. O zaman bir tespit ölçü dediğimiz, yani kıstas dediğimiz, mi'yar dediğimiz, bunun ne kadar doğru yanlış bizim kendimize ait olup olmadığını ölçen bir şeylerin olması gerekir değil mi? Mantıkla bile yaklaşsa bazı doğruların ne kadar doğrudan bazı yanlışların ne kadar yanlışlardan olduğunu inan insan çok açık bir şekilde anlamada katiyetle zorlanmaz. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'ya en kötü halimizden bile İnanın Almanya'ya gidin, bunu daha önce demişimdir, iki sene oldu. Bir otobüs duraklarına pano yapmışlar. Sarışın bir Alman kızı var. Arkasında da karabaşlı bir Müslüman var. Siyah görünen. Altına da yanlış Ali diyor sulanma. Neden bunu zikrediyorlar? Bakıyorsun şimdi İslami bir ailede, erkeğin içkisi yok, kumarı yok, evine bağlı dürüst birisi bütün kötülükleriyle beraber. Neden? Bir Alman erkekle karşılaştırdığında inanmayan birisiyle ha burada farklı bir konum var. Orada bunun İslam'dan olduğunu bir çabuk vurguluyoruz. Ama Türkiye'de maalesef bunun önüne geçiliyor. Ha, bir genç İslam'ı yaşamaya başladığı zaman değişimleri şiddetle karışıyor. Ahlaken, edeben düzelme, yani daha hoş olma ana babayla bile Şiddet öne çıkıyor. İslam'ın güzelliklerini biz yansıtamıyoruz. Ha, oradaki gençlerin Avrupa'da bulunmaları onlar için bir avantaj. Çünkü biz orada imanımızla farklıyız. Ha, sen orada sadece ben Türk'üm desen bile Müslüman olarak anlaşılıyorsun. Kürd'üm desen de Müslüman olarak anlaşılıyorsun. Arab'ın desen de Müslüman olarak anlaşılıyorsun. İslam'dan kat kat uzaklaşmış olmalarına rağmen Bosniya tavırları da Bosnalıların sadece biz de Müslümanız dedikleri içindir bakın. İslam'ı yüzde yüz yaşadıklarından değildir. O topraklara gittiğini de sizi her dediğiniz sözde, Türk'te de deseniz, Kürt'te de deseniz, Arap'ta deseniz, ha siz Müslümansınız diyor. Bizim Müslüman kimliğimiz öne çıkıyor. Ama biz Türkiye'de bu kimliği öne çıkarmıyoruz. O zaman kimliğinizi tanımlayın derken, Önce insan olarak yaratılışınızı, bir kadın olarak kimliğinizi tanımlayınca o zaman inanan bir kadın kimliğini hemen öne sürmeniz gerekiyor. Yani bu nedir? Eğer ben iyiysem, bendeki bütün iyilikler inandığım için vardır. Yani bunu ne ırkımdan, ne soyumdan, ne sülalemden, ne kadın olmaktan, ne zengin olmaktan, ne güzel olmaktan, ne çirkin olmaktan değil... Yani küçümsenmem çirkinliğinden değil, imanda sorunum olduğundan olmalı. Benim iyi bir insan olmam Allah'tan korkan, onun emirlerine itaat eden, yasaklarından sakınan birisi olmamdan dolayı gündeme gelmeli. Yaptığımız her işi ben Müslüman olduğum için bunu yapıyorum, inandığım için bunu yapıyorum diyebilmeli. Bu ölçü yaşadığımız gibi de seslendirilmelidir. Seslendirilmelidir derken, Abuk her yerde istediğiniz gibi konuşun. Sonra tükürdüğünüzü yalayın değil. Bir zaman şu an devlet büyüklerinden birisi olan belediye reisiyken bizim referansımız İslam dedi. Bu kelimeyi ona yedirttiler. Ama insan diyemez miydi? Bakın ben bir belediye reisiyim. Rüşvet yemiyorsam, birisine zulmetmiyorsam, hakkını gasp gazbet, etmiyorsam ya ben Allah'tan korktuğum için bunu yapmıyorum. Benim inancım, benim referansım. Biz birisine dürüst davranıyorsak, yalan söyleye söyleyemiyorsak, değil mi? Zulmetmiyorsak, Müslüman olduğumuz için olmalı. Ha? O zaman şimdi bu kimli safa safa. Eğer sen bir kadın olarak yaratılmışsan, eş bir kadın olma, ana bir kadın olma hazırsan, bütün tahmin ettiğin şeyler Müslüman için, Müslüman olduğum için. Allah için. Çocuğuna hizmetiniz Allah için. Eşinize hizmetiniz Allah için. Babanıza, ananıza hizmetiniz ana a, ya Allah için. Erkek de bunu böyle düşünmeli. Yani birbirine yaptıkları işi ben sana bunu yapıyorum. Ben sana bakıyorum. Ben sana şöyle diyorum diye değil. Ha ben bunu Allah için yaptım. Neden? O yaptığın işe dolu dolu ücret alacağın yeri bilmen gerekir. O zaman kadın dikkat etmelidir ki bunu Kabul etme zorundasınız. Şeytanın en çok desisetine muhatap olan kadın mı erkek midir desek? Hangisi diyeceksiniz? Kadın. kadın. O zaman kadının daha çok sakınması gerekmez mi? Kadının daha çok uyanık olması gerekmez mi? Kadının daha çok kendisini bu mevzuda teçiz etmesi, donatması gerekmez mi? Evet. Ha, ne kadar buna ihtiyacı varsa, o denli de kadın okumadan uzak tutulmuyor mu? Bu gerçek. Yani haftada bir geldiğiniz derslerle, okuduğunuz birkaç sayfayla şeytanın desin sesine karşı durmak mümkün değildir. O zaman erkekler içinde en büyük başarı ne olur biliyor musun? Eşlerinin şeytanın şerrinden korunması için onlara yardım etmek, onları şeytanın kucağına atmak değildir. Ve dün akşam e, Ebü Enes kardeşimin sohbetinde de dinlediğimiz gibi ee, Enes belki genç olması hasebiyle o kelimeleri çok sade sade e, teleffüz etti. Ama benden duysaydınız, mesela ben kadın aptal bir tüccardır diyorum. O biraz daha hoş bunu dedi. Yani basit kelimelerle idare edilebilen, sulh edilebilen bütün sorunların giderildiği bir malzemeyi neden bizler kullanmayalım? O zaman bir kimlik tespiti gerekiyor. Bu da önce Adem'in ikinci yarısı olan, insanın ikinci yarısı olan havayı ele alacaksınız. Bu desiseleri teker teker kimliği tespit ettikten sonra. Çünkü her desisenin bir muhatabı var. İlk burada ifsad edilen ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmanız yasak etti derken? Bizdeki itaatle itaati, yani emredileni yapıp yasaklanandan sakınma teslimiyeti zedelemek için. Bunu anladınız. O zaman insandaki teslimiyet duygusunu eğer Allah'a yönetmezseniz, Resulüne yönetmezseniz insanlara teslimiyetçilik başlayacak. Değil mi? Hocaya, efendiye, hazrete kim olursa olsun teslimiyeti başka yerde harcayacaktır. O zaman Allah'ın ve Resulün emirlerine dönük Mutlak bir teslimiyet olmalıdır. Fıtrat derslerinin o kısmını dinlerseniz size bulurlar, verilen Aklın görevini anlatırken, yani insan olarak bende akıl varsa hemen ne demeniz gerekir? Akıl nedir? Akletmek nedir? Aklın görevi nedir? Bunları yakalamak gerekir değil mi? Yani kimlik tespiti akıl var ama akıl ne işe yarar? Konuşma var. Konuşmadaki sorumluluğumuz nedir? Yükümlülüğümüz nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Ben de yeme içme varsa, bu yeme içmenin kuralı ne? Düzeni ne? Adamlar tutuyor, kaşığı, çatalı tutmanı bile bir düzenle oturtmuş. Biz onlardan daha üstün bu meselelere eğilmişiz. Yani din hiçbir şey ihmal etmeden üzerinde durmuş. Tek bir meselenin isim olarak zikredilmesi... O mesel, onu da isim olarak ezberlemeniz, o meseleyi anladığınızı gündeme getirmez. Çünkü sorgulamaya başlamazsanız, müşrik geliyor, o kadar tarasut altında tutuyor ki Selman'ı Farisi'ye. Doğru mu diyor Muhammed Nebini size tuvalete gitmesini bile öğretmiş. Doğru diyor, nasıl gireceğimizi, nasıl istibra yapacağımızı, temizleneceğimizi hepsini bize öğretti diyor. Bu dinin bize öğretmediği hiçbir şey kalmamış. Din dediğinizde hayatın her safhasını içine alan bir uygulama yani genelde ifade ettikleri gibi bir hayat nizamı getirmiş. O zaman kabul ettiğiniz, yaşadığınız, uyguladığınız ne varsa bunların hepsi kimliğimizde bir başlığın altında doldurulan cüzlerdir. Mutlak dinde o mesele için bir açıklama, beyan, insanın huzurunu temin eden kısımlar vardır. Ki o dersleri dinlediğinizde bu kimlikleri nerelerde, nasıl uygulayacağınızı teker teker görürsünüz. O zaman bu denli bir uygulama, şimdi benim burada çok küçükten gelip oynar gibi burada duran, büyük evli 60 yaşını geçmiş, torun sahibi olmuş, muhatabım olan insanların Buradaki sözlerden hepsinin aldığı bir yer var. 60 yaşındaki birisi ben ne kadar alırım mı diyecek, şu ana kadar öğrendiklerimi ne kadar düzgün, ne kadar mı uyguluyorum mu? Bunun yanında o noksanlıklarının telafisini kendisinde değil, belki çocuğunda, torunlarında yapar. Bari bu bende var. Siz çok bulaşıcı bir hastalığın yayıldığı bir ortamda ilk öncelikli önlem nedir? Karantina, Fıtri meseleleri dinlediğinizde orada deriz. Fıtri bozukluk korkunç bir bozukluktur. Önüne geçilmesi zordur. İmkansız değil ama zordur. En azından fıtri bozukluklar karantinaya alınır. Karantinaya aldığınızda yayılmasını önler. Büyük anne bunu yapar, babaanne bunu yapar, anneanne bunu yapar, anne bunu yapar. 30 yaşına gelen bir insanla 60 yaşına gelen bir insanın kendisini sorgulaması aynı sigaralarla olur ama yapabileceği farklı olur değil mi? Onun için bu kimliği tanımlamada kazanırken zayıf olan yerlerini bulup terapi etmeye baktığınızda dün akşam mesela e, hiç kimse Enes kardeşin anlattıklarının yanlış olduğunu söyleyemez değil mi? Ama uygulanmada herkes kendini zayıf hisseder mi? Ya bu iş bu kadar basitse, bu kadar kolaysa, bir iki kelimeyle halledilebilecek bir şeyse, menfaatine bu kadar düşkün olan insan, kadın vergi neden bunu kolayca yapamıyor? he E benim? Şimdi o şeyi yapmadan bir teşvik, özenti bulamıyoruz. Mesela orada verdiği bir örnek var. Ba, e, evdeki erkek hanımına lütfen bunu verir misin? Bunu yapar mısın dese o çocuk anne bana su ver. Bağırır mı? Bak çocuğu eğitmek bu kadar kolay. Bunu yapmak da kolay. Ama siz bir Türk erkeğine lütfen su verir misin dedirtmek için var ya baya bir hendek atlatacaksın. baya bir hani bu zor. O zaman bunun kolayı ne? Hadi eşiniz de kocanız da bunun zor olduğunu yakaladınız. Çare ne? En azından çocuğunuzu öğretin, değil mi? Yani eşinizde bu arızalar varsa telafi edemiyorsanız, ha eşinizde de varken yani var derken sizin şey yapmıyorum. Kalk kendin al diyen hanım da var. Değil mi? Karşılıklı düşünerek. O zaman bunu çocuklarımız da yapabiliriz değil mi? Bunu yapma, böyle etme, bak böyle yap oğlum. Onu güzel olduğunu anlatabilirsiniz. Ha ileride evlenecek kıza, ha efendi gibi bir koca hazırlarsınız. Siz belki o denli bir kocayı bulamadınız ama en azından yani evlenecek bir kıza çocuğunuzu hazırlamakla iyi bir koca hazırladınız. Yani bunu yapabilirsiniz kızınıza da, oğlunuza da, etrafınıza da. O zaman kimliğin bozukluklarını tespit ederken bunların düzeltilmesinde de birbirimize yardımcı, birbirinize yardımcı olabilecek bir konumla bunu devamlı konuşur bir halde değil, konuşulduğu gibi de uygulanılığını gündeme oturtmanız gerekiyor. O zaman şu var, aradaki sorunlar Birbirimizi ayıplamak için kullanılan malzemeler değil. Toplumun sorunları olarak gündeme getirilip bunun ıslahına çalışmak gerekiyor. O zaman yapmış olduğunuz dersleri daha çok yoğunlaştıracaksınız. Daha çok okumaya teşvik edeceksiniz. Sizin gittiğiniz gibi birisini de götüreceksiniz oraya. Ha, siz gittiğiniz gibi çocuklarınız da gidecek. Sizin dine ihtiyacınız yaşlılığınızdan mı? de ihtiyacımız olduğu için gidiyoruz. Ha, illa yaşlı mı namaz kılar? Hayır. İnanan herkes namaz kılmalı. O zaman ne kadar desise az önce şeytanın, desisesinin, tesirini, yaygınlığını anlattığım gibi biz de ıslahta o denli yaygın bir ortam hazırlama zorundayız. Ve bunun için kimliğin üzerinde bir durun. Yerinizin neresi olduğunu bulun. Sakın ha Size ait olmayan bir yere oturma kalkmayın. Size ait olan Allah'ın verdiği yer en güzel olan yeridir. Siz orada başarırsınız, bir başka yerde başaramazsınız. O zaman bakacaksınız, Allah'ın size verdiği kimlik ne? Analığı o vermiş, doğru mu? Analığı o vermiş. Ha, analığın niteliklerini okuduğunuzda Hangi mükafatla bir başkası analığın önüne geçer? Geliyor Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cihada gitmek istiyorum ama sizinle istişare etmek istedim diyor. Anan var mı diyor. Benim gelmem istemedi. Hatta ağlar bıraktım onları. Git ananı babanı ağlattığın gibi güldür diyor. Git anana babana hizmete çünkü cennet o ananın ayağının altındadır diyor. Ha Bu kimlikleri okurken menfaat gibi, nalıncı keserinin kendine doğru çektiği gibi değil. Bunlar bir başkasından farklılık değil. Allah'ın size ihsanı o zaman ihsanıyla dair meseleyi gündeme getirmeniz gerekiyor. ile gündeme getirmeniz gerekiyor. Ben size bir hesap cetveli çıkaracağım. İnanın erkeğin omuzuna yüklenilen bu kadar sorumluluğu ben bırakıp kadın olmak isterdim. O zaman erkeğin üzerine yüklenilen sorumluluğu, siz kadının üzerinde bir üstünlük derecesi gibi neden görüp kendinize haksızlık yapıldığını düşünürsünüz? Eğer benden sorumlu olacak erkekse ben buna sevinmeliyim değil mi? Açın Kur'an'ı, sünneti okuduğunuzda kim kimden sorumludur çocuklar? Erkekler mi kadınlardan, kadınlar mı erkeklerden? Aptal mı ne dersiniz? Sizin hesabınızı o verecekse bunu nasıl anlamak gerekiyor? O zaman bunun hesabını iyi yapmanız gerekiyor. Dün de dediğim gibi herkes bulunduğu konuma sahip çıksın. Allah'ın ona takdir ettiği şeyle yetinsin. Ve en güzeli de budur. Olması gereken de bu. Oturduğunuzda bir mücadele ortamı değil. İnsanlar büyük bir mücadele ortamı açmak istiyorlar. Kadın hakları, kadınlar günü, kadın hakları, kadınlar günü inan şeytan cirit atıyor. Maalesef Müslümanlar da buna katıldılar artık. Ha Müslümanlar niye katıldı? İslam'daki kimliğini tanımadığı için oraya katılıyorlar. Artık eskisi gibi bir insanı soyma çalışan şeytan değil, avanileri bunu yapıyor.